95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin ve programa başlarken destekçilerimiz Orhan ve İlke Demir'e teşekkür ediyoruz. Bu hafta Ömer Madra yok biliyorsunuz. Geçen hafta Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra'yı kaybettik. Ben de programa başlamadan önce Ömer Madra'ya, ailesine, bütün yakınlarına ve tabii Açık Radyo ailesine de bir kez daha başsağlığı diyerek başlamak istiyorum. Bugün, geçen haftalardan kalan birkaç haber ama bir iki de gerçekten önemli gelişme var. Onlarla başlayacağım. Ardından da programın ikinci bölümünde de biraz Netflix'te bu aralar çok ilginç, açık yeşilde de konuştuğumuz seriler, diziler yayınlanmaya başladı veya filmler. E, bu donkluk hafı konuşmuştuk e, birkaç hafta önce biliyorsunuz e, bu haftada yeni yayına giren e, Meltdown e, ya da Erime e, başlıklı bir diziyi bir belgesel dizisi bu dört bölümlük biraz ondan bahsedeceğim. E, programın ikinci bölümünde e, Three Mile Island nükleer santral felaketiyle ilgili çok ilginç bir e, dizi bu biraz da aslında bu vesileyle dünyanın belki de en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Three Mile Island'ı da bir hatırlarız diye düşündüm. Ama önce biraz son gelişmeler. Biliyorsunuz atmosferdeki karbondioksit seviyesini özellikle ilkbahar aylarında yakından takip ediyoruz. Çünkü ilkbahar aylarında kıştan çıkışta diyelim karbondioksit seviyesi atmosferdeki en yüksek düzeyine ulaşır. Mayıs sonu gibi genellikle ve 420'yi aştı. Hatta geçen hafta 421,33'ü bir ara gördü. Bu da bize işte tahminler de öyleydi zaten. Muhtemelen 422'leri görebileceğimizi gösteriyor. Bu bütün insanlık tarihinde kaydedilen en yüksek seviye ama sadece insanlık tarihinde de değil, Muhtemelen birkaç milyon yıldır e, ulaşılan, 7 milyon yıla kadar olabilir. Ulaşılan en yüksek seviyeyi görmüş durumdayız şu anda. Ve e, bizim buralarda özellikle İstanbul civarında diyelim ya da Türkiye'nin batısında havalar bir hayli serin giderken e, Mayıs ayı olmasına rağmen e, dünya genelinde durumun bu olmadığına dair de e, veriler yayınlanıyor. E, biliyorsunuz 2021 nispeten e, biraz daha 2020'ye göre biraz daha serin geçmişti ama 2022'nin ilk 3 ayında dünya ortalaması tüm zamanların muhtemelen en sıcak 5. yılı olduğunu gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre ki işte bu da çok tipiktir biliyorsunuz hani sizin bulunduğunuz yerde havaların biraz serin gitmesi dünya genelinde öyle olduğunu göstermez ya da buralarda biraz kar yağması. Ee, bu bir anomali hatta Mart ayına dair haritalarda çok ilginç e, bir görüntü vardı. Ee, neredeyse Kuzey yarım kürede sadece Türkiye e, normalden soğuk görünüyordu. Diğer kalan her yer e, böyle biraz piyango vurmuş gibi bize. E, ama diğer kalan her yer normalden yine çok sıcaktı. E, zaten ortalamada da işte bu e, sıcaklık artışı görünüyor yaklaşık biliyorsunuz. Son 10 yılın ortalaması sanayi öncesi öneme göre 1,1 derece daha sıcak, 2020 ise 1,25 derece daha sıcaktı ve buradan da e, son habere geliyoruz. Dün e, ya da 2 gün önce yayınlanan Demi Carrington'ın e, The Guardian'daki haberi e, bilim insanlarının 1,5 dereceye bu e, İngiltere'deki Met Office e, bulgusu ya da oradaki bilim insanlarının açıklaması 1,5 dereceye çok az kaldığını söylüyor. Biliyorsunuz kaba hesaplar 2030'larda 1,5 dereceyi gösteriyordu. Hep biz de öyle diyorduk. Fakat bu habere göre önümüzdeki beş yılın 5 yılın 1,5 dereceyi ...aşma ihtimalinin %50 olduğunu gösteriyor. Yani 2030'a gelmeden 1,5 dereceyi görebiliriz gibi görünüyor. Burada ilginç bir şey var. Daha önce 2015'te aynı hesaplamayı yaptıklarında... ...5 yıl içerisinde 1,5 derece görme ihtimali 0 çıkmış. Aynı hesaplamayı 2020'de yaptıklarında %20 çıkmış. 2021'de %40 çıkmış şimdi %50 çıkıyor yani her yıl geçtikçe e, sonraki beş yılda 5 yılda 1,5 dereceyi görme ihtimali giderek artıyor ve diyorlar ki aynı zamanda e, 2026'ya kadar e, %93 ihtimalle ki yani neredeyse kesin e, en sıcak yılı da göreceğiz yani 2016'nın ve 2020'nin rekorunu kıracak bir yılı da 2026'ya kadar göreceğiz önümüzdeki 4 yıl içerisinde diyorlar. Bir buçuk derece bildiğiniz gibi Paris Antlaşması'ndaki e, sınır olmanın ötesinde e, hani gezegenin geri dönüşsüz bir şekilde e, felakete doğru sürüklenmesinin e, sınırı olarak e, kabul edilebilir. Ama öte yandan yine The Guardian'daki e, Fiona Harvey'in e, haberi bugün e, yayınlanan, dün yayınlanan haberi e, hani ayak sürümelerin ya da bahane bulmaların e, hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği özel temsilcisi John Kerry, eski e, Dışişleri Bakanı biliyorsunuz e, şöyle bir açıklama yapmış. Eğer bu yaşadığımız savaş ve kriz e, biraz daha uzun sürerse bir buçuk dereceye e, bir buçuk derecede sınırlama hedefi e, imkansız hale gelebilir e, demiş. Yani. Bunun için tabi Jon Kerry herhangi bir e, bilimsel bir açıklama yapmıyor ama e, yaptığı açıklama e, işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle e, yaşanan enerji krizinin e, dönüşümü zorlaştırdığı gibi bir şey ve me mevcut jeopolitik koşullar devam ederse. E, bu bir buçuk derece e, çabaların önünde beklenmedik bir engel oluşturacak ve e, bu şeyi hızlandırma şansımız yani enerji dönüşümünü hızlandırma şansımız e, zora girecek demiş. Tabi aslında tersini de söyleyebiliriz yani e, tam tersine e, işte gaza ve petrole bağımlılığın bu kadar... E, bir savaşla bu kadar büyük bir tehlikeye girmesi bizi e, enerji dönüşümünü hızlandırmaya sürüklüyor. E, biz bu işi en kısa zamanda bitireceğiz de diyebilirdi ama demiyor. E, bütün diğer aslında Avrupa'daki e, hükümetlerde de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de e, zaten zora girmiş olan enerji dönüşümünü ve e, muhtemelen 2030 hedeflerini bile tutturamayacak olmalarını şimdi Ukrayna Savaşı'yla e, bir güzel meşrulaştırmaya ya da bahane bulmaya çalışıyorlar diye yorumlanabilir bu buna karşı tabii e, iklim hareketinin dünyanın insanların ne cevap vereceği önemli yoksa hani böyle üzerinde konuşup geçmeye devam ederiz bir başka haber yine demin de kentlinin geçen haftaki e, The Guardian'da yayınlanan bir haberi e, yine çok çarpıcı kuş türlerindeki e, tür nüfus azalması yani tür kaybı değil ama nüfus azalmasının bir e, gezegendeki büyük e, yıkımın ya da değişikliğin e, en önemli belirtilerinden biri halinde geldiğini söylüyor. Hatta işte haberin başlığı da e, kömür madenindeki kanaryalar. Hani biliyorsunuz e, kömür madenindeki metan sızıntısını anlamak için e, kan eskiden kanarya indirirlermiş. İşte kanarya ölünce metan sızıntısı var denilmiş falan. Bu e, madendeki kanarya benzetmesi hani tam yerine oturmuş durumda diyor. Hani önce kuşların e, gittiğini görüyoruz. Burada çok benim de daha önce aslında e, duymadığım çünkü sanırım bu çok yeni bir e, makaleden alınan veriler çok ilginç e, bilgiler var. Çünkü aslında klasik olarak bütün türler arasında kuşlar e, çevresel değişikliklerden ya da yıkımlardan nispeten daha az etkilenen bir türdür. Yani en çok işte böcek türleri etkilenir ve sulak alanlarda yaşayan amfibik türler etkilenir. İşte hem sucul hem karada yaşayan işte kurbağalar gibi diyelim. Amfibik türler en çok etkilenir. En çok tür kaybı onlarda ve nüfus kaybı onlarda yaşanıyor. Memeliler ve ee, kuşlar biraz daha az etkilenir. Kuşların daha az etkilenmesinin e, bir nedeni de hani kaçabilmeleri olduğu söylenir. Hani bir e, kurbağa türü e, yaşadığı sulak alanı terk edip başka bir yere gitme şansına sahip değildir, orada bir e, felaket olduğunda ama kuşlar işte, yangınlardan da kaçıp e, uçarak hani başka bir bölgeye göç edebilirler. Bu yüzden kuşlar daha dirençlidir e, diyebilinir. Ama ee, bu araştırma kuşların da çok büyük bir hızla tür kaybettiğini ve daha da önemlisi nüfus kaybettiğini gösteriyor. Dünyada takip edilen 11 bin tüş, kuş türü varmış ee, ve habere göre hani kuşları takip etmek diğer türlerden daha kolay diyor. Çünkü hani görebiliyorsunuz, sesini duyabiliyorsunuz, şarkılarını duyabiliyorsunuz, kuşların uçuşunu görebiliyorsunuz falan ama örneğin böcekleri görmek. E, böcekleri takip etmek çok daha zor e, böcek türlerini e, dolayısıyla hani aşağı yukarı dünyadaki kuş türünü kuş türü sayısı belli gibi 11 bin tür var ve bunların e, popülasyonlarına bakmışlar hangi tür azalıyor hangi türün nüfusu azalıyor hangi türün nüfusu artıyor diye ve dehşet verici bir şekilde e, kuş türlerinin yüzde 48'nin yani yarısının nüfusunun azaldığını 1970'lerden beri %39'unun nüfusunun sabit kaldığını sadece %6'sının nüfusunun arttığını bulmuşlar. %7'si de bilinmiyormuş. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yani Kuzey Amerika'da kuş nüfusunun 1970'ten itibaren 3 milyar azaldığını bulmuşlar. Avrupa'da da 600 milyon e, kuş e, ortadan kaybolmuş. Bu 3 milyar azalma ne demek? Yani insan nüfusu aynı süre içerisinde bir bu kadar arttı. E, yani kuşlar ortadan kalkıyor e, anlamına geliyor. E, bunun da tabii tek nedeni, dil değişikliği değil kuşkusuz çok önemli nedenlerinden bir tanesi pestisitlerin yani tarım zehirlerinin kullanılması tarım zehirleri tarlalarda ve sulak alanlarda denizlerde kuşların en çok işte yiyecek aradıkları besin aradıkları yerlerde bulunuyor ve bunlar hayvanları zehir zehirliyor onun dışında tabi sulak alanların kurutulması vesaire bunlar e, habitatları ortadan kaldırarak kuşların yaşadıkları yerleri ortadan kaldırarak çok büyük bir e, zarar veriyorlar. Burada ilginç bir tane bulgu vardı. Şimdi onu e, tam bulan bulmaya çalışıyorum. E, Kuzey Amerika'da e, bir e, şey varmış. E, e, su kuşlarının sayısında bir artış olduğu e, görülmüş. Bu su kuşlarının sayısındaki artış neden olmuş? Çok basit bir nedene bağlı. Sadece bir e, e, grup şeyin sulak alanın rehabilite edilmesine bağlı diyor. Yani e, siz eğer biraz kuşların yaşadığı yerleri rehabilite edebilirseniz e, kuş nüfusu artıyor. Belki Türkiye'de de benzer bir şey e, birkaç işte Amikgölü gibi birkaç yer şey rehabilite etsek e, Türkiye'de de belki e, veya Sultan Sazlı gibi Diyelim ee, çok büyük bir nüfus artışı görebiliriz e, kuşlarda ama tabi bunlar yapılmıyor ve tam tersi e, yapılmaya devam ediyor. Ee, geçen haftalardan kalan bir e, şey daha e, gelişme ya da haberle daha e, devam edip ondan sonra bir müzik arası e, vereceğim. E, hatırlarsınız IPCC'nin yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin altıncı değerlendirme raporunun üçüncü cilgi çıktığında epey bir üzerine konuştuk. Oradaki en ilginç bulgulardan bir tanesi IPCC raporlarında daha önce yer verilmeyen bir şeydi. Eğer insanlar yaşam biçimlerini değiştirirlerse buna talep yönetim ya da talep tarafındaki stratejiler diyorlar. Küresel sera gazı emisyonlarının şeye göre referans senaryoya göre yüzde 40 ile 70 azalabileceği gibi bir şey. Tabi bunu hatırlatayım, sadece insanların fedakarlık etmesiyle ya da kendi başlarına yaşam biçimlerini değiştirmesiyle olacak bir şey değil insanların yaşam biçimlerini değiştirebilecekleri altyapıların kurulması ya da politikaların uygulanması şartıyla tabii bu. Yani siz e, istediğiniz kadar bisiklete binmek isteyin bisiklet yolları olmazsa ya da bisiklete binebileceğiniz ortam yaratılmadıysa binemezsiniz. Ya da istediğiniz kadar e, arabanızla değil toplu taşımayla işe gitmek isteyin toplu taşıma yoksa e, gidemezsiniz gibi. Yani bütün bunların sağlanması şartıyla e, işte başta e, bitki bazlı beslenme e, ya da vejeteryen tarzda beslenme diyelim gibi e, olmak kaydıyla e, ulaşım alışkanlıklarının değiştirmesi vesaire. Bütün bunların etkisinin %40 ile %70 olduğu, çok yüksek olduğu söyleniyordu. Ve bunların içerisinde ilginç bir şekilde evde elektrik tüketimini azaltmak da yer alıyordu. Şimdi biz normal şartlarda canım yani evdeki iki tane lambayı kapattığımızda ne olur diye düşünüyoruz. E, ya da ampulü kapattığımızda ampulü kapatma konusunda haklı olabiliriz ama BBC'de çıkan, e, önceki hafta çıkan bir haber, evdeki diğer cihazlar konusunda pek de haklı olmadığımızı ortaya koyuyor. E, haberin başlığı vampir cihazlar faturayı %20 arttırıyor diye çıktı. BBC'nin Türkçe sitesinde de görmüş olabilirsiniz. E, İngiltere'de British Gas'ın yaptığı bir araştırma, tabii bu yine Rusya meselesiyle ilgilidir. E, gaz tüketimini azaltmakla bağlantılı e, yapıyorlar bu araştırmaları. Vampir cihazlar adını verdikleri cihazların ki bunlar şunlar oluyor: evde kullandığımız akıllı hoparlörler, laptoplar, modemler, dijital yayın kutusu, mikrodalga bilgisayar, yani işte laptop bilgisayar vesaire ve benzerlerinin özellikle çalışmaz iken sadece prize takılı oldukları sırada e, müthiş enerji emdikleri, elektrik çektikleri ve o yüzden işte vampir cihaz tanımı kullanılıyor. Kapalıyken sadece kapalıyken yılda 2,2 milyar sterlinlik bir elektrik kullandıkları. Yani burada kilowatt saat olarak falan vermemiş ama e, para olarak e, göstermiş tasarruf üzerinden konuştuğu için hane başına 147 sterlinlik yani ortalama 2 aylık elektrik faturası kadar bir elektriği sadece bu cihazlar kapalıyken fişe takılı yani prize takılı oldukları için çekiyorlarmış. Ee, Sıralamada şöyle en kötüsü dijital yayın kutusu. Şimdi eğer evinizde işte akıllı televizyon, dijital yayın kutusu ve bilgisayar varsa ve tabii bir de işte bu Bluetooth hoparlörleri ve işte ne var başka modem bu tür şeyler varsa bu sıralama şöyle dijital yayın kutusu en kötüsü ikinci sırada mikrodalga geliyor sonra oyun konsolu geliyor ardından bilgisayarlar ve laptoplar geliyor şofpen şamaşır makinesi printer yazıcı ve telefon şarjı. Bu sıralamayla e, durdukları yerde elektriği emiyorlar ve hani hem çok ciddi bir e, sera gazı emisyonuna neden oluyorlar e, durup dururken hem de faturalarımızı şişiriyorlar ve burada çok basit bir önlem olduğunu söyleniyor e, işte geceleri veya kullanmadığınız sırada bu cihazları bekleme moduna almak yerine prizden çekin e, bu kadar basit aslında. Cep telefonunuzu ve laptopunuzu ihtiyacınızdan fazla şarj etmeyin ve şarja takılı bırakmayın e, ve yani cihazlarınız şarj olur olmaz kablosunu çekme alışkanlığını edinin diyorlar. Sadece bu yolla bile e, bizde de Türkiye'de de bu kadar yüksek elektrik fiyatları varken hem tasarruf hem de e, emisyonların azalması e, sağlanabilir. Bunları belki Türkiye için de hesaplamak e, iyi olabilir. E, umarım birileri hesaplar. Bir müzik arası e, verelim. Şimdi e, Arjantinli ünlü Ozan şarkıcı Facundo Cabral e, 22 Mayıs 1937 doğumlu yaşasaydı 85 yaşında olacaktı. Onun doğum gününü yani bu haftadan itibaren 2-3 hafta biraz erken başlayarak e, doğum günü kutlaması yapalım e, istedim. 2011'de hayatını kaybetmişti Facundo Cabral. Asıl Rodolfo Enrique Cabrera Caminyas. Arjantin'in en önemli e, ozanlarından, şarkıcılarından, aktivistlerinden, e, barış aktivisti aynı zamanda e, ve filozof e, ve şair olarak bilinen çok önemli bir e, isimdi. Şimdi onun en iyi bilinen şarkısını e, dinleyeceğiz. E, ben burada e, değilim, orada da değilim. E, geçmişte de değilim, gelecekte de değilim ve e, benim kimliğim Sadece benim mutluluğumdur dediği çok ünlü bir şarkısı Nosoy deyaki, Nisoy deyaja. Fakundo Cabral'den dinlersin. Fakundo Cabral'den dinledik. Nosoy deyaki, Nisoy deyaja. <gülüyor> ne buralıyım, ne de oralı. Fakundo Cabral'in 85. doğum gününü kutladık. Çok az zamanımız kaldı. Birinci bölümü biraz uzattım, <gülüyor> ama iki dakikada en azından. E, izlemek isteyenler için duyurmuş olayım. E, Netflix kullananlar. Netflix'te e, başlayan yeni bir dört bölümlük belgesel dizisi Meltdown ya da Erime, e, Three Mile Island kazasını e, anlatan bir dizi başladı. E, dizinin yönetmenliğini Keith Davidson yapıyor. E, çok iyi bir e, dizi, onu söyleyebilirim. Three Mile Island e, kazası 1900 79'da 28 Mart tarihinde yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan en büyük nükleer kaza Pensilvanya eyaletinde Harrisburg kenti yakınlarında bulunan Primal Island nükleer santralının ikinci ünitesinde bir kısmi çekirdek erimesi gerçekleşiyor. Ve 5 gün içerisinde kaza son buluyor gibi görünüyor. Eğer resmi kayıtlara bakarsanız çevreye de bir radyasyon yayılmıyormuş gibi görünüyor. Halbuki bunların hepsinin birer kurgu olduğu, insanların bunlara inandırdığını bizi çok güzel anlatıyor. Gerçekte olan şey gerçekten de tam bir çekim, çekirdek erimesi ve patlama olmadı Three Island'ta. ama bunun tam anlamıyla kıyısından dönüldüğünü 30 ile 60 dakika kalmış olduğunu, tam bir çekirdek erimesini ama son anda ee, aslında e, birikmiş olan fazla basıncın ve buharın atmosfere verilerek e, bunun engellendiğini e, yani dizde de çok net bir şekilde anlatıyor. E, ve çevrede yapılan radyasyon ölçümlerinde doğru düzgün bir radyasyon artışı saptanmamasının da aslında e, düzgün ölçülmemesiyle ya da ölçüm araçlarının iyi olmamasıyla ya da örneklerin iyi alınmamasıyla ilgili olduğunu ama bundan da daha önemlisi e, Firmanın yani santrali işleten firmanın e, bu e, Metropolitan Edison e, denen firmanın e, açabilmek için santralin diğer ünitelerini bu o, üniteyi bir an önce temizlemek için acele ettiğini ve bu nedenle 3 yıl sonra yani kazadan 3 yıl sonra 1982'de bir başka e, büyük kazanın eşiğinden dönüldüğünü ve bunu da aslında bir işte Whistleblower e, <gülüyor> olarak adlandırılabilecek e, bir mühendisin e, konuyu izleyen Rick Parks'ın nasıl ortaya çıkardığını ve engellediğini anlatıyor. Aslında dizinin birinci bölümünde kazayı anlattıktan sonra kalan üç bölüm büyük ölçüde Rick Parks'ın hikayesi e, ve şirketin e, yaptığı e, operasyonun aslında Amerika'yı ve dünyayı ne kadar büyük bir tehlikenin eşiğine bir kez daha getirdiğini ve her şeyi nasıl örtbas ettiklerini gösteren müthiş bir dizi. O yüzden herkese Meltdown'ı izlemesini e, öneririm. Belki Three Mile Island üzerine de daha sonra daha fazla konuşuruz. E, bugün açık yeşilden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.